Aydos Ormanı'na Millet Bahçesi yapılması için çalışmalar başlatıldı. TOKİ tarafından ihalesi yapılan proje ile birlikte betonlaşma, ağaçların katledilmesi, ormanda yaşayan birçok canlının yok olması, balıkçıların evsiz kalması, piknik alanlarının artması ile ormanın çöpe dönmesi, yangınlara kapı açılması karşılaşacağımız risklerden sadece bir kaç tanesi diyen Nuri İpek change.org/taksim Aydos Ormanı beton olmasın adresinde İmza kampanyası başlattı. Aydos ormanını koruma alanı olmalı ve doğal haliyle kalmalı. Tek istediğimiz gölete akan pis suyun kesilmesi ormanımızın emniyetli ve çöpten arınmış olarak olduğu gibi korunması diyor. Nuri Pek, Aydos ormanının İstanbul'da yenilenebilir, mantar çeşitliliğinin de en yüksek ormanlarından biri olduğuna dikkat çekmiş. Ormanın ağaç ve bitki çeşitliliği de yüksek. Göç eden kuşların dinlenme alanlarından. İstanbul'da ve Türkiye'de çok az yerde kalan İstanbul çiğdemi ve çok sayıda endemik bitki bulunan bir orman burası. İstanbul'un da en yüksek tepesi. Ayrıca İstanbul'da iklim kriziyle mücadelenin kritik alanlarından biri diyor kampanya. Change.org Taksim Aydos Ormanı Beton olmasın adresinde. Kadıköy'de bulunan tarihi kuş dili çayırında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan otopark ve peyzaj projesi tepki topladı. Remzi Çelik tarafından başlatılan Change.org Taksim kuş dili imza kampanyasında Kadıköylüler ve Kadıköylü yerel inisiyatiflerin betonlaşmanın bölgede iki önemli halk sağlığı tehdidi oluşturduğunu gündeme getiriyor. Yapılacak otoparkla artan trafiğin beraberinde hava kirliliği getireceğine değinen imza kampanyası, Aynı zamanda betonun ısı tutumu ve gece ısıyı yeniden geri vermesi nedeniyle Kadıköy'de ısı adasının oluşacağının altını çiziyor. Isı adası etkisinin bölgedeki flora faunanın bozulmasına, afet ve su baskınlarına neden olacağına değinen kampanya, betonlaşma nedeniyle yağmur sularının çok kısa sürede denize ulaşacağına, böylece buharlaşma ve soğuma etkisi olmayacağı için de sıcaklık derecelerinin ciddi olarak yükseleceğine dikkat çekiyor. Ve bu durumun solunum rahatsızlıklarına da neden olacağını vurgulamışlar. Kampanyada şöyle dedenmiş: Bu alan aynı zamanda kurbağalı derenin taşma alanı olup zaman zaman sel baskınına maruz kalan bir alan. Burada deniz seviyesi kodu da çok düşük. Olduğundan alanın afet yönetiminin bilimsel yöntemlerle planlanarak çayır alanına dönüşmesi gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin burayı tekrar çayır yapması için hiçbir engel yok. Kadıköy'ünün de talebi budur. 3. üçüncü dereceli süt alanı olarak kabul edilen tarihi kuş dili çayırının geçmişte olduğu gibi çayır alanı olarak kalmasını isteyen Kadıköy halkının talebi. Change.org taksim kuş dili adresinde. Çevrenin genç sözcüleri ekibinin iklim krizi ve yanlış tarım uygulamaları sonucunda kuruyan Marmara gölüne dikkat çekmek amacıyla Change.org taksim göl Marmara adresindeki başlattıkları imza kampanyasıyla ilgili bir gelişme var. Yediz Havzası Erezyonla Mücadele Ağaçlandırma Çevre ve Kalkınma Vakfı yani GEMA'nın çalışmaları sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığı GÖL'e Gördes Barajı'ndan su verilmesine onay verdi. GEMA Genel Başkanı Şener Kilimci Göldelioğlu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün bölgeye gelerek incelemede bulunduğunu ve aslında Marmara Gölü'nü besleyen kum çayının etrafında 5 kuvars mardeni, 2 tane kum ocağı şirketi olduğunu ...en kısa sürede bu kurumlardan davacı olacaklarını açıkladı. Kilimci Göldelioğlu, göl, göl olarak kalacak. Mahallelerimiz gölün etrafındaki arazileri ekmemeleri lazım. Suyun bitmesinde çiftçilerimiz de sorumlu, DSI de sorumlu. Dere tahribatı biter bitmez, yağmur yağmasını beklemeden Marmara Gölü'ne su verilecek ifadesinde bulundu. Konuyu yakından takip eden uzmanlar göl'e verilecek suyun gölü besleyen ana kollardan verilmesi gerektiğini belirtirken... Proje detaylarının açıklanmasını bekliyor ve Marmara Gölü'nün bir daha kuraklık riskiyle karşı karşıya kalmayacağı bir projenin oluşturulması için konuyu yakından takip ediyor. Kampanya Change.org Taksim Göl Marmara adresinde. Doğada çözülmeyen ya da çözünürken havayı suyu toprağa kirleten ambalaj ve giysi atıklarına doğa dostu alternatifler üretilmesini isteyen Aybüke Nazlı Gültekin, Change.org Taksim Vegan Deri adresinde kampanya başlatmış. Diyor ki elma ve muz ve portakal kabuklarından vegan deri ve biyo bozunur ambalaj yapılsın. Kampanyası Change.org Taksim Vegan Deri. Meyve sebze kabuklarının çöp değil vegan deri ya da biyo bozunur ambalaj üretiminde kullanılacak bir nimet olduğunu söyleyen Gürtekin. Dünyada bunun birçok örneği olduğunu Belirtiyor, Türkiye'de ise vegan deri kullanan markalar ne yazık ki ham maddelerini yurt dışından getirmek zorunda kalıyor. Doğayı kirletmeden, iklim krizini tetiklemeyen, vegan deri ve bio bozunur ambalajlar talep eden bu kampanya ise Change.org Taksim Vegan Deri adresinde. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel haber programını derleyen Nil Orman Balpınar, Ebru Tepeler ve Büşra Yar. Sizlere sağlıklı bir çevrede, sağlıklı günler dilekleriyle iyi bir hafta sonu diliyoruz.